Bölüm 274 Müslümanın felaketine sevinmemek Bütün mü'minler, ancak kardeştirler. 49. Hucurat 10 Mü'minlerin arasında, kötü şeylerin yayılmasından hoşlananlara, bu dünyada da, ahirette de, Can yakıcı bir azap vardır. 24 Nur 19. Hadis 1579. Vasile İbnü'l-Eska'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşinin uğradığı felaket ve musibete sevinme. Allah onu rahmetiyle kurtarır da seni derde uğratır.